1418 numaralı konu, Hazreti Ali'nin, Abdullah bin Caf, zikir ve Duaları Öğretmesi, Abdullah bin Cafır, Hz. Ali'den işittim ki Hz. Peygamber sıkıntılı anlarında ve halli zor bir işle karşılaştıklarında, La ilahe illallahul halimul kerim, Subhanahu tebarek olahu alemin ve Rabbul aşil azim, velhamdül ilahi rabbül alemin, Allah'tan başka ilah yoktur, o halim ve kerimdir. Alemlerin ve yüce araştırmayın Rabbi olan Allah uludur ve ortaklardan münezzehtir, ben alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd ederim derler diyerek bunu kızlarına öğretirdi.